Allah'ın izniyle, Şeytan Rijim. İsmi Allah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Lâ dînâ yihâda, vema künlâlîn htedilâ, anhâdan Allah. Lâ kadıjât Rûsulü Rabbi'na lî hak. Câlû'ülâ Rûsulü Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sal ala şefii Muhammed <Gülüyor> Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatabı değerli dostlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve dostlar, paylaşıyorduk sizlerle tekrar tekrar paylaşmaya devam ettiğimiz veçhile. Bir yürüyüş vardı ya hani, hani kulluk yürüyüşüydü adı. Hani yürüyenler vardı bu yürüyüşte, oturanlar vardı. Bir de kararsızlık içerisinde bekleyenler vardı da, hep yürüyenler kazanıyorlardı son anlarında dahi son demlerinde dahi Kâbe'nin Rabbine andolsun ki kazandım gitti diye biliyorlardı. Bunu paylaşıyorduk sizlerle. Ve son olarak demiştik. Bu kulluk yürüyüşünde safımız neresi olacak? Alemlerin sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin safında mıyız? Bize fiillerimiz, yaşantımız hangi safta olduğumuzu ifade ediyor. Resulullahın safında olabiliyor muyuz? Yoksa yürüyüşümüz bizi Acaba şeytanın safında olmak konusunda mı Terekkütler içerisinde bocalıyor diye Konuşuvermiştik en son olarak Ve şimdi Gafletten kurtuluş programımıza bugünkü gafletten kurtuluş programımıza kaldığımız yerden devam edelim. yürüyüş alemlerin sultanının ümmetine mahsus olan bir yürüyüş değildi Hz. Adem aleyhisselam ile başlayan kıyamet günü sabahına kadar dünyaya teşrif edecek dünyaya gelecek bütün insanlık adına bütün insanlığı kapsayan bir yürüyüştü bundan sebep Allah yürüyüşü en mükemmel şekilde örnekleyen Önderleri önümüze göndermişti bu yüzden, bu sebepten Kulluk yürüyüşünün üstatlarını peygamberleri koymuştu önümüze Örneklik ve önderlik teşkil etsinler diye Örneklikleriyle, önderlikleriyle yolumuzu aydınlasınlar diye Ve o peygamberlerin izinden gidenler O peygamberlerin adımlarını adım adım takip edebilme sevdasında olanlar Leyla'lardan geçip, Mevla'nın sevdasıyla yanıp düşüp tutuşanlar. Hatice'lerin hayranlığını bırakıp da, neticelerin sevdası uğruna adım atanlar. Allah bunları da kazananlar arasına koyuyordu. Bunlardan razı olduğunu ifade ediyordu. Onları takip edenlerden de razı olacaktı. Yol belliydi. Yorgan belliydi, yorganımız ortadaydı ki bir yeter ki ayağımızı uzatsak keşke. Asr-ı saadetteyiz, allah Teala'nın alemlere rahmet olsun için, insanların iftihar etmesi için göndermiş olduğu sevgililer sevgilisi Aleyhisselatu vesselam, o mübarek nur yüzümü yine hesabına dönmüş. Eski ümmetlerden şunu paylaşıyordu. Sizden önce bir kral vardı. Kralın da bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala ben artık yaşlandım. Bana bir erkek çocuk gönder demişti de. Kral da yetiştirmesi için. Ona bir erkek çocuk göndermişti. Delikanlının geçtiği yolda bir alim oturuyordu eviyle sihirbazın yanına gidip gelirken. Bir gün geçerken o yoldaki alimle karşılaşırken dayanamadı. Alimin yanına geldi. Alimin yanına uğrayıp onu dilleyi verdi. Etkilenmişti. Konuşması onu tir tir titretmişti. Çünkü o alim Allah'tan, Allah Azze ve Celle'den bahsediyordu. Anlatıyordu. Düşünüvermiştim. Aradığım şeyi anlatıyordu bana. Aramakta olduğum şeyi. Artık sihirbaza gittikçe Alime uğruyor, yanında bir müddet oturup onu dinliyordu genç delikanlı. Ve bir gün delikanlıyı sihirbaz dövüverdi yanına gelince. Çünkü geç gelmişti de delikanlıda olan biteni alim anlatmıştı. Alim, eğer sihirbaz seni dövecek olursa yine ya da döveceğinden çekinirsen, ailen beni oyaladı dersin. Ailenden çekinecek olursan, Beni sihirbaz oyaladı dersin diye bulunu bulunuvermişti. O bu halle gidip gelmeye devam ediyordu. Ama gönlüne bir sual takılı verdi. Bir yanda sihirbazın safı, bir yanda âlimin safı. Âlimin safı iman etmiş olduğu peygamberinin safıydı muhakkak ki. Peki sihirbazın safı? Sihirbazın safı kimin safıydı? Acaba sihirbazın safına geçersem ne olurdu? Ortada bulunmak mümkün değildi ki. Ya kuruyuz ya ıslahız hangisi olabilirdi? Delikanlı düşünüyordu bunları her zaman. Düşünüyordu. Düşünmek Allah'ın emridir diye Düşünüyordu. Düşünmeliydi. Düşünmek zorundaydı. Gözlerini açabilmek için gözlerini yumması gerekti. Gözlerini ovalaması gerekti. O bu halde gidip gelmeye devam ediyorken... ...yol üzerinde insanlara mani olan, insanların yolunu kesen bir canavara rastladı... ...bu genç delikanlı ve kendi kendine soru verdi... Bugün her şey belli olacak ve bileceğin. Sihirbaz mı üstün, alim mi üstün diye mırıldanı verdi iç aleminde. Bir taş aldı ve "Allah'ım" dedi. "Allah'ım, eğer alimin işi sana sihirbazın işinden daha serimliyse şu hayvanı öldür de insanlar geçsinler deyip taşı fırlatı verdi. Ve taş, delikanlının bu sözlerinden sonra fırlatılan taş, o canavarı bir anda yeri yıkıp öldürüverdi. İnsanlar tanıver, tanıyı vermişlerdi delikanlıyı. Bu delikanlı yirbazın delikanlısı diye yarardı. Halbuki delikanlının italimindikini bilmiyordu. Delikanlık kararını vermişti. Artık. Artık kimin safında olması gerektiğini biliyordu. Alime geldi. Yaşadıklarını anlattı. Gönlünden geçenleri anlattı. Gönlünden geçenleri anlatıverdi. Alim ona dedi ki, Evet, bugün sen benden üstünsün. Görüyorum ki, Allah sana güzel bir mertebe vermiş delikanlı. Sen, sen bu dereceye kavuştun ama şunu bil ki rahmet zahmette gizlidir. Allah seni imtihan edecek muhakkak. İmtihan'a maruz kalınca sakın benden bahsetme dedi. Delikanlı verdi de alimin yılından delikanlıya Allah hediyeler İkramlar lütfediyordu Ve delikanlı keramet göstermeye başladı Delikanlı keramet göstermeye başladı Körüleri ve alaca hastaları tedavi ediyordu artık Diğer başka hastalıkların şifaya dönüşmesine de vesile ediyordu Allah onu İnsanlar ona koşmaya başlamışlardı neden sonra kralın ama olan yani görme engelli olan bir arkadaşı vardı da bu delikanlıyı işiti verdi. Birçok hediyeler alarak delikanlının yanına gelip verdi. Delikanlı bir araçtı. Ama amaç zannetti verdiler. Şahısları putlaştırmak şirk değil midir acaba? Ve eğer beni tedavi edersen bu hediyelerin hepsi senindir dedi. Pazarlık yapmaya çalıştı. Allah'ın aşkıyla, Allah'a iman ile dirilmiş olan bu delikanlıya. Delikanlı, haşa dedi. Ben ancak Rabbim dilerse vesile olabilirim. Şifa Allah'tandır dedi. Dilerse verir, dilerse vermez dedi. Ben dua ederim. Ama dedi, eğer iman edersen, inanıyorum ki Allah seni de tedavi edecek, şifayı lütfedecektir. Adam düşünüverdi. Gerçekten onun da aradığı bir şey vardı aslında. Aranandı, aranmak durumundaydı. Allah'ını bulan neyi kaybeder? Allah'ını kaybeden neyi bulurdu? Hiçbir şey bulamazdı. Cebinde dolarlar, marklar kaynayabilirdi belki. Yatı, katı, jacuzzi de olurdu belki. Ama dostlar, ruh, ruh işte açlıktan erirdi, erirdi, erirdi. Kralın ama arkadaşı da bu eriyenlerdendi. Ama arayanlardandı Aramak için koşturuyordu da Allah ona bu delikanlıyı vesile kılacaktı Ve adam iman ediverdi Ve Allah o iman eder etmez gözlerini iade ediverdi Çünkü iman dil ile yapılan değil Kalb ile yaşanandı Eğer dille söyleseydi Muhakkak gizlerle kadar tesir olmazdı, ama o önceden zaten aramak Bulunca da gönlünün en derinliğine, en dibine vuruverdi o aşk tohumunu ve o tohum bir anda yeşerdi. İman dalları, iman budakları oluşu verdi de genç. Ona imanı anlatınca bir anda iman ile dirili verdi. Neden sonra? Adam kralın yanına geliverdi. Kral kendini ilah ilan eden bahtsızlardandı. Kralın yanında desteksiz, asasız oturunca kral verdi. Arkadaşı çünkü amaydı, görme engelliydi. Nasıl oturabilmişti, nasıl iyileşmişti, kim iyileştirmişti? Kral gördü, K kral sana gözlerini yeniden kim verdi dedi. O senin de benim de Rabbim olan Allah deyince. Kral cehaletinden, bahtsızlığından senin benden başka Rabbin var mı dedi. Adam yanlış söylüyorsun diye verdi. Söyler misin bana? Söyler misin? Sen anadan babadan doğmadın mı? Nasıl ilahsın, doğuyorsun? Sen hastalandığında yatağa düşüyorsun. Nasıl ilahsın da aciz düşüyorsun? Hem ilahlığını iddia ediyorsun, hem de en ufak bir sivrisinekten bile kendini koruyamıyorsun. Senin de ''Benim de Rabbim Allah'tır.'' dedi. Kral onu yakalattı. Dünkü dostu bugün düşman kabul etti. Neden? İman ettiği için. İşkenceler ettiler. Zulüm üzerine zulüm yaptılar. Dayanamadı. Delikanlının yerini söyleyecek durmak getirdiler onu. Delikanlı saraya verdi de kral evlat dedi senin sihrin körleri iyi edecek alaca hastaları tedavi edecek bir dereceye ulaşmış. Neler neler yapıyormuşsun dedi ya. Nelere ne derecelere ulaşmış senin halin dedi ya. Delikanlı dedi ki ben bir şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki zaten yapamam. Senin gördüğün bütün her şeyi. Ve bütün güzellikleri, karşılaştığın her nimeti veren kimse, ona şifayı veren de oydu. Peki o kim biliyor musun dedi delikanlı. O, seni de yaratan, beni de yaratan Allah Celleşanı'dur. Delikanlı Allah diyordu. Ama anlayamıyordu. Adam, kral, anlayamıyordu. Ne kadar tuhaf değil mi? Biliyordu ki yatağı kendi kendine ağaç iken, kendi kendine marangozluktan geçip de yatak olarak gelmemişti. Eğer buna denseydi ki yatağın kendi kendine böyle böyle oldu ve şu hale geldi deselerdi, siz delirdiniz mi diyecekti, bunun mutlaka bir ustası vardır diyecekti. Ama kendisi gaflet perdesinden kurtulamıyordu. Gafletten rahmete itmek iman ileydi çünkü. Ama bu ondan uzaktı. Peki neden sonra ne oluverdi? Ne oluverdi? Allah bırakmayacaktı. Bırakmadık ki kimseyi. Onu mu bıraksın? Allahü Teala kimseye bırakmadı ki. Yakalattılar delikanlıyı. İşkenceler yaptılar. Zulüm üzerine zulüm yaptılar delikanlıya. Sonunda o da alimin yerini söyledi. Alim getirildi. Dininden dön dedilerdi de Merhametli acıyan gözlerle baktı onlara Ben sizin gibiydim Hatalardaydım Karanlıktaydım Ve Allah beni verdi imanla Şimdi ben beni imanla dirilten Rabbimin nasıl inkar edeyim Nasıl inkar edeyim? Keşke dinleseniz biraz beni de, Keşke size anlatacaklarımı dinleseniz de, Şu içinde yaşamış olduğunuz kainat kitabını, ibretli gözlerle bir okumaya çalışsanız da, Kendinizi bulsanız, Çünkü kendinizi bulacaksınız ki Rabbinize eresiniz. Kendisini bulamayan, Rabbisine eremezdi ki, Ne yaptılarsa Ne ettilerse döndüremediler dininden Testereyi getirdiler Sana son bir fırsat dediler Ya dininden dön Ya da bu testereyle Seni ikiye böleceğiz dediler Kapılarına gelen Rahmeti tepiyorlardı değil mi? dönmedi. Dönmedi. Ve Allah müjdeler içerisinde hiç acı çektirtmeden ona onun canını, ruhunu aldırı verdi Azrail Aleyhisselam'a. İnsan zannediyor ki bıçak keser. Hayır, hayır, hayır. Allah Dilerse bıçak keserdi. Bıçak kesemezdi. İsmail'in boynunu kesemediği gibi. Ateş yakmaz ki Allah izin verirse yakar. Allah yaktırmazsa ateşi yakamazdı İbrahimleri. Deniz boğamazdı. Nusaları bolmadığı gibi. Allah dilemedikten sonra. Yunus aleyhisselamı bir Yunus balığının kanında aylarca tutan Allah Celle şaynohu eğer dilemeseydi muhakkak ki orada canını alı verirdi Yunus aleyhisselamın ama o dilemiyordu o yaşamasını diledi de aylar sonra yaşayı verdi ve huda ala kulli şeyin kadir. Allah, her şeyin evvelidir, ahirdir, zahirdir, batındır. Hiç kimsenin görmediklerini de görür. Hiç kimsenin işitmediklerini de işitir. Hiç kimsenin bilemeyeceğini de bilir. Ve Allah, gücü her şeye yetendir. Bir şey yapacağı zaman... ''Kendisinden başka bir ilah yok ki ondan izin alsın haşa. Allah birdir. İmtihan için şu oyun ve eğlence mekanı dünyayı yaratandır. Kimisi tarlasını çok iyi bir şekilde eker, ahirette hasat zamanında mahsulünü alır. Kimisi de tarlaya ekmek varken geçici manzarasına aldanır, tarlada uzanır, yatar.'' Allah Yusuf Aleyhisselam'ı görünce bileklerini kesmelerinden haberdar olmayan Mısırlı kadınların nasıl ki bileklerini kestiklerinden haberleri yoksa ve nasıl ki Ayşe radıyallahu anh validemiz eğer o kadınlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın nurlu alnını en az görmüş olsalardı kalplerini keserlerdi o aşktan da haberleri bile olmazdı buyurduğu gibi Allah kendi yolunda O testere bölünmen kişiye Acı çektirmiyordu Çektirmeyecekti Tereyandan kıl çeker gibi Cennete Cennete onu götürdü Cennete Sonra delikanlı aldılar Dediler ki Dininden dön. Sen çok kıymetli birisin. Hayır dedi. Dön denildi. Sana da böyle eziyet ederiz dedi. Hayır dedi. Siz eziyet ettiğinizi zannediyorsunuz. Siz öyle görüyorsunuz. Öyle değil dedi. Öyle değil. Döndüremeyeceklerdi Ben dedi Allah'ın aşkıyla dirilmişken Sizin marifetlerinizi de gördüm Ama size marifet verene aşık oldum Size şu geçici saltanat vereni Siz zannediyor musunuz ki Allah size zenginlik verdi diye Size imkan verdi diye Burada hancı olacaksınız ''Hayır, hayır, hayır, hayır. Siz de yolcusunuz, siz de. Kimse hancı değildir.'' dedi. ''Sizi de öleceksiniz. Sizden yüz sene önce şu anda, o zamanda olanların şu anda olmadığı.'' Gibi diyordu. ''Elinizden ne gelirse yapın.'' dedi. ''Ne gelirse.'' ''Sizin şu küçücük saltanatınız karşısında Allah'ın saltanatı bana yeter.'' dedi. Kral yanına muhafızlar verdi. Götür dedi, götürün bunu dağın tepesine. Son kez söyleyin dedi. Dininden dönerse, yine benim köleliğime girerse, o zaman affedin geri getirin. Yok dönmediyse yuvarlayın dedi. Götürdüler, götürdüler dağ. Söylediler kralın söylediğini. Dininden dön, kralın köleliğine gir. O zaman affedilirsin dediler. Acıyan gözlerle, merhametli bakışlarla baktı onlara. Ah dedi ah, keşke bilseydiniz, keşke araştırsaydınız... Allah'ın size vermiş olduğu göz nimetinden istifade edip kainatı bir temaşa etseydiniz... Ellerinize yüzlerinize bir baksaydınız Akıl nimetinden Gönül nimetinden istifade etseydiniz Kralın köleliğinin Boyunduru altına gelip, Şu dünyada 2-3 sene zevk sefa yapıp Dünyada da ahirette de Ebedi saadetimden mi olayım ben? Hayır hayır Ben Allah'ın köleliğinde Hakiki özgürlüğe kavuşuverdim Yapacağınız bir şey varsa yapın. Sizin de benim de Rabbim olan Allah bana kafidir dedi. Onlar tam delikanlı yatacaklardı davdan. Allah kendisini güleneni bırakmamıştı. Bırakmayacaktı. Allah vekil olandı. Kendisine el açanı asla bırakmazdı bir rüzgar geli verdi. Delikanlı hariç hepsini savurdu, savurdu, fırlattı. Delikanlıya gelince, delikanlıya zerre kadar rüzgar gelmedi. Hani size bir mauneyi anlatmıştım. 70 tane Resulullah'ın ashabı Suffe'den vermiş olduğu mücahidi. O mücahitler arasında Amir bin Fuheyre radiyallahu an vardı. Amir bin Fuheyre radiyallahu an Sevgiler sevgilisine iman etmeden önce köleyken sonradan Allah'ın köleliğini tercih edip ebedi özgürlüğe kavuşan. Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah hicret ederken onlara azık sağlayan. Bir maunede yapılan oyun karşısında şehadete erince kendisine arkadan mızrak saplayan cabbar bir baktı ki. Amir bin Füheyr'e sesleniyordu. Diyordu ki, Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandığım gitti diyordu da. Cebbar şaşırıyordu. Cebbar, Cebbar bin Sülma şaşırıverdi. Arkasından mızrak saplamıştı da göğsünden çıkıvermişti. Şaşırıverdi. Neden sonra orada bulunan cahiller ayak takımı Resulullah'ın o hesabını yahanet edenler baktılar ki Amir bin Fere Kabe'nin Rabbine andı olsun ki kazandım gitti derken Allah onun cesedini alıverdi ve semalara çekiverdi çünkü onun da cesedini parçalamaya çalışacaklardı. Mekke'deki müşriklere satacaklardı. Çünkü Bediric savaşında Allah rızası için diriltmek adına çarpışanlardandı. Allah Asım bin Sabit'in mübarek naaşını bırakmadığı gibi, Hübeybi bırakmadığı gibi Amir bin Füheri'nin cesedinde semaya çekivermişti. Sonradan Resulullah'a sorulacaktı. Ya Resulallah, Amir bin Füheri'ye böyle yapılmıştı da, biz yapmıştık da, Sonradan Müslüman olanlar Bunu yapıp sorudan Müslüman olanlar Böyle böyle olmuştu Hikmetini anlayamadık Allah Resulü söyleyecekti Allah Cebrail'i bana gönderdi Ve dedi ki Ben Kulumu Meleklerimle Defnettim Ve meleklerin defnettiği sahabi Amir bin Fuheyre. Neden sonra? Kaldığımız yerden devam edelim de Kazananların nasıl kazandığını görelim Allah'ın bırakmadığı kişileri Kazananları Yürüyenleri Neden sonra? Delikanlı Yürüye yürüye Yürüye yürüye Kralın yanına geliverdi Herkes şaşkındı Nasıl geri gelmişti Acaba dininden mi dönmüştü? Peki dininden döndüyse yanındaki korumalar neredeydi? Sorular, sorular. Tek bir cevap vardı. Binlerce soru karşısında tek bir cevap vardı. Allah kendisine yöneleli. Allah'ım sana aşığım ya Allah'ım sana aşığım ya Rabbi. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi diğini Allah Bırakmamıştı, bırakmayacaktı. Tek cevap vardı, o da buydu. Kral soru verdi, adamlar nerede dedi. Allah beni onlara karşı korudu dedi delikanlı. Kral şaşırdı, kızdı, öfkelendi. Nasıl olur dedi? Hemen tutturuverdi, sanki kaçacaktı. Kaçacak olsa gelir miydi? O zaten kaçışını yapmıştı. Fefirru ilallah yapmıştı. Allah'a kaçmıştı da ebedi özgürlüğü elde etmişti. Tutuverdiler. Aynı şeyi yeniden söylediler. Denize götürün. Dönmezse denize atın dediler. Delikanlı götürdüler. Ve delikanlı aynı cevabı verdi. Keşke araştırsanız da nefsin kölleğinden kurtulup Allah'ın kulluğuyla İzzet ve şerefen ayrıl olsanız deyi verdi tuttular onu Denize atacaklarken bir fırtına bastırı verdi yemeği kayık tekne yerle bir olu verdi Aman Allah'ım Aman Rabbim delikanlı tam tersidi Kendisini bir damla bile sıçramadı ve denizin üzerinden yürüye yürüye, yürüye yürüye, yürüye kıyıya geldi. Kıyı ah ahalisi delikanlıyı görünce o sahne karşısında kendilerinden geçtiler, iman ettiler. Ve delikanlının arkasında bir sürü kalabalık, delikanlının arkasında bir sürü iledirilen insan saraya geldiler yeniden. Sen hiçbir şey yapamazsın dedi delikanlı kralın karşısına çıkınca benim dediğimi yapmadıkça öldüremezsin dedi. Delikanlı neden bunu söyleyecekti? Amir bir şehit eden Cebbar bu sahne karşısında kazandım gitti demesi karşısında gidi verdi kimin yanına kendisi. Dahak bin Süfyan'a gitti, durumu anlattı ve durum karşısında etkilenip Müslüman oldu. Hazreti Abu Hür Ab Ab Amir bin Fühere'yi Onlar bu dünyalarını değiştirirlerken bile insanları diriltenlerdi. Yaşayışları da, ölüşleri de insanları diriltiyordu. Bu delikanlı da onu anlatıyordu ama anlamak istemezlerse ne yapsındı? Söyler misiniz lütfen Allah için? Bir çeşme düşünün, hani köylerimiz de var böyle mis gibi berrak suyu olan tatlı mı tatlı, serin mi serin, mis mi mis. Onun altına bir kap koyalım, ama kapağı kapalı olsun. Yüz yıl su aksa, içine bir damla gider miydi? Cık. Gitmez. 150 yapalım, girmez. Hadi sizin hatırınız için iki yüz olsun. Girmez 500 Cık. Olmaz da olmaz İlla da olmaz girmez Bin sen olsun Cık. Olmaz Peki neden olmaz Neden girmez içine su Ne olacak canım girsin ya Ne olmuş girsin içine su Mis gibi su serin mi serin Berrak mı berrak tatlı mı tatlı Ama giremez ki ama neden giremez? Giremez, giremez. Ama neden giremez? Giremez. Çünkü... Çünkü... O kolanın ağzı kapalı. Kovanın ağzı kapalıyken içine bir damla bile su girmezdi. Su ne kadar berrak olursa olsun, ne kadar tatlı olursa olsun, gönül kapağı kapalıysa kim ne etsindi? Delikanlına yapabilirdi ki. Söyleyi verdi. Benim dediğimi yapmadıkça öldüremezsin beni dedi. Kral sordu: "Ne istiyorsun?" dedi. Bütün insanları topla bir meydana dedi. ''Bütün insanlar, bütün halkın en ufağından en büyüğüne kadar herkes gelsin.'' dedi. Sonra ellerim bağlı bir vaziyette beni karşına al. Sen yayını al. Ve okunu çek. Delikanlının Rabbinin adıyla de oku fırlat. Ancak beni bu şekilde öldürürsün dedi. Kral, halkın dilinde doluşan de delikanlının bu hallerini yok etmek maksadıyla kabul etti. Halk toplanıyordu. Toplanacaktı halk. Halk da merak içerisindeydi. Acaba delikanlının safı mı, kralın safı mı? Bu dünya saf belirlemek üzere yaratılmıştır dostlar. Ya Rahman olan Allah'ın safındasınızdır... Ya da ne yazık ki şeytanın safı söz konusudur. Amaç saf belirlemektir dostlar. Safı belirleyebilmektir. Amaç saf belirleyebilmekti. Hazreti Ademle başlayan... ...ta kıyamete kadar gelecek insanların hepsinin yapması gereken... ...ve yapmakla hükümlü oldukları şey saf belirlemekti. Sonra... Ne oldu? Herkes toplanıverdi. Herkes meydandaydı. Küçüğünden büyüğüne. Meraklı bakışlar. Saf belirlemekte bekleyen bakışlar. Delikanlı çıkarıldı. Bir şeyler mırıldanıyordu. Sevgiler sevgilisi bu hadiseyi anlatırken diyordu ki, delikanlı sabaha kadar Rabbine yalvarmıştı. Göz yaşları dökmüştü. Ama yarın öleceği için değil. Ölüm onun için Allah'a kavuşmaktan başka bir şey değildi. Hani bir Irmaune hadisesini anlatırken sizlere, hani sizlerle paylaşırken o aşk erlerini, o aşk erlerini anlatırken sizlerle paylaştığım bir söz vardı. Demiştik ki eshabi ı kiram için, Demiştik ki Allah'a olan iman ile, Aşk ile dirinenler için, Onlar kesinlikle inanıyorlardı ki, Şu dünya hayatının lezzeti, Bir Müslümanı, Kendisiyle Allah'a yaklaştığı, En küçük bir taati, Yerine getirmek kadar, Önemli değil, Yine onlar kesinlikle inanıyorlardı ki, Ruhu feda etmek, Şu dünya zindanından kurtulup, Ahiret nimetlerine kavuşmaktan başka bir şey değildir. Delikanlı da sabaha kadar insanların dirilmesi adına gözyaşlarıyla dua ediyordu. Neden sonra? Kral çıkıverdi meydana. Delikanlıya baktı son kez. İstersen vazgeçebilirsin dedi. Dininden dön bundan kurtul dedi. Hayır hayır hayır dedi delikanlı. Konuştuğumuzu yap. Kral yayını okunu koydu. Kenar çekti, çekti, çekti. Sonuna kadar çekti. Sessizce Delikanının Rabbinin adıyla dedi. Bıraktı ok gitti gitti. Tam delikanlıya çarpacakken yere düştü. Kral kızdı. Sen dedi bana yalan söyledin. Sen şöyle yaptın. Hayır dedi hayır. Yüksek sesle bağırarak söyle. Bütün halk duysun bu sözünü dedi. Kral öfkeyle bir daha aldı, bağırarak Delikanlı'nın Rabbinin adıyla dedi. Ok gitti, gitti, gitti ve Delikanlı'nın alnına saplanı verdi. Delikanlı Allah dedi. Allah. Halk bu hadiseyi görünce, önce kral sevindi, oh kurtuldum dedi ama gerçeği göremedi. Halk bu hadiseyi görünce hep beraber delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Kral şok oldu, kral sonradan jetonu düştü yani, işe çakamadı. Kalbi kapalı olanlar, yarasa misali güneşi görünce sırtını dönenler, Gözlerinin önüne ellerini koyup kendilerine karanlık yapanlar. Gönül evlerinin pencerelerinin önüne kapkara perdeler çekenler. Kendilerine yapıyor. İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali anlatmıyor mu? Hani böyle insanları anlatırken. Diyor ki, onlar öyle bir durumdadırlar ki. Nasıl bir durumdadırlar? Onlara desen ki. Bak arkanda azı dişlerini çıkarmış bir canavar var. Ağzından suları akıyor ve sana saldıracak. Onlar derler ki diyor, sana inanmam ve dönüp bakmam. Ne yapabilirsiniz ki? Zorlamak yoktur. Ama onlar zorluyorlardı, zorlayacaktı. Bütün askerlerine emretti. Bütün askerleri o halkı tamamen çember altına aldılar ve ateşler yaktı. Ateşler toplattı. Nemrud'un Hazreti İbrahim'i yakmaya çalıştığı gibi. Ama anlayamazdı ki Allah kendisine yönelenlere atılan ateşi gül bahçesi yapardı. Neden sonra? Herkesi teker teker imanından dönmeyenleri ateşe atıyordu. Ki kimse de dönmüyordu. Herkes safını belirlemişlerdi. Saf delikanlının Rabbinin safıydı. Kimse döndüremezdi onları. Sonra? Sonrası mı? teker teker onları ateşe atarken sevgililer sevgilisi anlatıyor ve diyor ki bir tane kadın getirildi kadın ateşe atılacaktı çocuklarından bir tanesini ateşe attılar kucağında kundakta bir bebeği vardı dediler ki onu atarız çabuk dön kadın neredeyse tam dönecekti ki Allah çocuğa konuşma kudretini verdi diyordu sevgililer sevgilisi ve konuştu anne dedi dönme Dönme anne, anne senin de benim de Rabbim Allah sana yeter dedi. Delikanlıın o çocuğun annesi ateşe atlarken ateş bir anda sönüverdi, kendi taraflarının atıldığı yerde. Ateş kadının ve topluluğun etrafından sönüverdi, kralın ve askerlerin oraya doğru bir rüzgarın şiddetiyle yöneli verdi. Kral ve oradaki adamları bir anda şokla. Feryatla, figanla, sağ sola kaşarak canlarını verdiler. Ya, durum böyleydi. Durum buydu. Onların dediği gibi değildi. Onların dediği gibi olamazdı. Neden sonra? Sevgililer sevgilisi, Kütübüste Hadis kitabından... Bize rivayet edilen bu hadiseyi anlatıyordu. Biz bize bunu öğretiyordu. Biz de delikanlının dediği gibi saf belirleme adına haftalardır sizle paylaştığımız üzere safı belirleme adına nerede olduğumuzu, ne halde olduğumuzu belirlemek adına silkelenmemiz gerek olduğunu görmek durumundayız. ''Yoldan sapmamak için yol yasalarını ve yol işaretlerini bilmekle kalmamamız gerekiyor dostlar. Yürüyüş kararını alırken delikanlının yaptığı gibi istikameti ve hedefi netleştirmek zorundayız. Belirsizliklere kendimizi terk edemeyiz. Biz caddelerde gezinen avare yolcular değiliz. Kaldırın mühendisliği tercihimiz olamaz dostlar.'' <gülüyor> Attığımız adımın bir sonrasını düşünerek hareket etmek durumundayız. Meçhule, kaosa yürüdüğü, yürüyemeyeceğimizi bilmeliyiz. Güdülen, sürüklenen, sömürülen olamayız. Yaratılış gayemize uygun olarak çizgilerimizi netleştirmek durumundayız. Eğer çizgilerimizi netleştirmezsek bocalayanlardan oluruz. Yaratılmışların yönlendirmesiyle Hakk'a uzak düşenler bundan dolayı düşüyorlar Rabbani istikametten ayrı düşenler Esaretten başka nasiplerin ne oldu Aşağılanmaktan başka neye kavuştular Allah'tan yüz çevirip Allah'a kölelikle dirilmekten kaçanlar Neye kavuştular, neyi buldular Üç günlük bir hevesle yola çıkmadık biz dostlar Uzun, soluklu ve meşakkatli bir yolculuk var önümüzde. Şer'i bir mükellefiyetle yüz yüzeyiz. Bu yürüyüş bir hobi değildir. Spor olsun diye yola çıkmadık. Dostlar pazarda görsün hesabına zaten görünmez. Aşk adına. Aşk için çıktık biz bir yola. Rahman olana. Vedud olan Allah'a yürüyüş. Yürüyüş ona. Aşka. elim Rahmet ve aşk medineti, Nurlu İslam Hani Hazreti Adem'le ile başlayan Hz Muhammed Aleyhisselatü vesselam'la ile mühürlenen Peygamberler silsilesinin Davet ettikleri yegane gerçek İslam Yürüyüş bu yürüş bu Yolun rantına ram olarak Yol alınmayacağını biliyoruz Yolcu kimdir biliyor muyuz Yolcu kimdir Yolcu Yolcu kimdir biliyor musunuz Yolcu, kendini yola adayan, adayış bilinciyle yürüyen, İrtenlikli olan, yürüyüş ruhunu kuşanan, otururken de yürüyen, içi kıpır kıpır olan, yol sevdası ile yoğrulmuş olan, Yayda gerilmiş ok gibi olan, Yolda bütünlenmiş Yolda doğmuş Hedefi kilitlenmiş Allah'ın rızasına kendisini programlamış Mesuliyet bilinciyle Müteyakkız bir çoban Duyarlılığı ile ayaktadır O yolcu Gerçek yolcu Yol fıkhını bilen Yürüyüş ahlakiyle donanmış Başa gelecek her şeyi Lütfunda hoş Kahrında hoş çizgisiyle Aşan kişi demektir Güzel yolcu öyle güzel örülümeyiyiz ki yolumuzu kesmeyi gelenler bizde gerçeği bulmadılar Amir bin Freeli de gerçeği bulup dirilenler gibi bu delikanlı da gerçeği bulanlar gibi alemlerin Sultanının yolunu kesmek için gelip dirilenler gibi alemlerin Sultanı gibi olursak Ömerler bizim kapımıza ...bizim yolumuzu kesmek için gelirlerken... ...bizde dirili verirler. Dostlar... ...tevhidi duruşumuzu bozmayalım. İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinmeyelim. Felsefenin meşkuk ve meçhul belirsizliğine kapılmadan... ...hikmeti... ...hikmeti arayalım. Kitaba tutunalım. Kendi kimliğimizle... ...kendimize yabancılaşmadan... İslami kimliğimizle yürüyelim Komplekslere kapılmadan Kendimiz olarak yürüyelim Özne olarak kalalım Nesneleşmekten ibret alalım dostlar Sürüklenen değil Çekim merkezi olarak Yolda olanlardan olalım Cazibe odağı olduğumuz oranda Yürünme gücünü taşımış oluruz çünkü Zamanlamayı kendimiz yapacağız Konjektürel rüzgarlara kapılarak zuhurata tabi olmayacağız. Kulluk yolunun yolcusu olmak hedefinde olan kişiler, yol azığını unutamazlar. Donanımımızı hazırlamak ve tamamlamak durumundayız. Yürüyüşümüz var, kaçışımız var Allah'a. Rabbimize döneceğiz. Onunla olmak için sabrı kuşanacağız. İhsana bürüneceğiz, sadakat göstereceğiz. İhlasla donacağız. Kuşuyla bezeneceğiz. Onu bulacağız. Ona yöneleceğiz. Yol yorgunluğumuzu atmak için Kur'an'la soluklanacağız. Namazla rahatlayacağız. Zikirle ferahlayacağız. Dua ile güçleneceğiz. Takva ile dirileceğiz. Ve her şeyimizle, her şeyimizle yürüyeceğiz. Kalemimizle, yüreğimizle, beynimizle, bileğimizle. Mal, evlat, kariyer eşlik edecek böylece bize. Nezdimizde anlam ve özen önem kazanacak her şey. Kainette karşılaştığımız her şeye bir anlam kazandırmış olacağız iman ile. Ey seferi dostum! Yol yalını yolu yan, yola çıkmadan ve yola çıkmayanlar için uzun. Yolu gözümüzde büyütmeyeceğiz. Aşk elçileri peygamberlerin yürüdüğü gibi yürüyeceğiz. Her yokuşun bir inişi olacağı gibi. Her zorlukla bir kolaylık da vardır. Fe inneme'il usri yusra. Inneme'il usri yusra. Çeşitli çeşitli oyunlar düzenlenecek belki. Belki birbirimizi bize kırdırmak adına. Belki birbirimizi yıkmak ve kırmak adına komplolar. Belki oyunlar düzenlenecek. Belki tecrit Tehcir, tehdit, taciz Hep olacak belki Psikolojik baskılar yapılacak belki Ama unutmayalım Hendekçilerin ateş dolu Hendeklerine düşsek de Nemrutların mancınlığına Düşsek de Darun Nedvelerin Suikast girişimlerinde Hedeflerinden birisi biz olsak da medrese Yusufiye'ye Günümüz düşmüş olacaksa da Firavunların terör yasalarına Ya da jenosidi Bizi biçmek istese de Ku felillere güvenip Yola çıkarsak Kerbala'ya yolumuzun çıkabileceğini Düşüneceğiz ve şunu unutmayacağız Allah Kuluna kafidir Zümer suresinde ''Eley sallahu bi kâfin abde'' buyururken Allah, ''Allah kuluna kâfi olarak yetmez mi?'' buyuran Allah'ın bu sözüne. ''Allah'ım sen bize kâfisiyim'' diyeceğiz ve yürüyüşümüzü sergileceğiz, yürüyeceğiz. Ne mutlu düşünen, nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret eden ve Allah'ın aşk deryasına dalıp aşkı sergileyenlere selam olsun. Selam olsun. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.